Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz bir rüya görür. Tevrat ve İncil ilminde çok mahir olan, aynı zamanda gayet iyi rüya tabir eden amcası Varaka bin Nevfele rüyasının tabirini sorar. O da, ey Hatice sen ahir zaman peygamberinin hanımı olursun diye tabir eder. Bunun üzerine Hazreti Hatice Validemiz, ey amca, o ahir zaman nebisi hangi vilayetten gelir, hangi kabileden zuhur eder ve kimin evladındandır, ismi nedir diye sualler sorar. Amcası o Mekke'de zuhur edecektir, Kureş kabilesindendir, beni Haşim oğullarına mensuptur ve ismi şerifleri de Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem diye cevap verir. Hazreti Hatice validemiz ilahi güneşin doğmasını beklemeye başlar. Kendisine nice beyler, beyzadeler talip olmuş fakat o hiçbirisine rağbet etmemişti. Kendisi hem suret ve siret bakımından hem de nesep bakımından gayet güzel ve temiz idi. Aynı zamanda çok da zengindi. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşları 25'e ulaştığı zaman bir gün amcası Ebu Talib'in evinde yemek yerlerken dayısı Varha bin Nefel Resul Ekrem'in mübarek yüzüne bakarak "Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kemale erişti ve yiğit oldu." Lakin bizim bunu evlendirmek için elimizde maddi imkanımız kafi değildir. Nasıl edelim filan yolunda konuşur. Bu arada Atike Hatun, ey kardeşim Ebu Talib, Hatice mübarek bir hatundur. Her kim ona müracaat etse dünya maişeti bakımından sıkıntı çekmez. Hatta şimdi bir kafilesi de Şam'a gitmek üzeredir. Muhammed'i de diğer deveciler gibi ücretle kabul ederse gidip geldikten sonra o ücret ile evlendiririz der. Bunun üzerine Atike validemiz doğruca Hazreti Hatice'nin evine gidip kardeşi Ebu Talib'e söylediği fikri tafsilatıyla anlatır. Hazreti Hatice Atike'den Muhammed ismini işitince, vücuduna titreme, kalbine de muhabbet düşüp benzi değişir. Ve beklediği Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu olduğuna tamamen kanaat getirir. Çünkü hem Mekki, hem Kureyş'i, hem Haşimi ve de ismi şerifleri Muhammedül Emin olduğunu anlayınca bilmezlikten gelerek bazı efsafını Atike'den sual eder. Onun cevabından sonra Varaka bin semavi kitapları ahkamınca beyan ettiği evsafada tam benzediğini anlayınca gayri ihtiyari olarak ve gizlice Efendimiz'e aşık olur. Ve o anda nikah etmek murat etse de töhmetinden çekinip biraz aşk ateşi ile yanmayı tercih eder. Ve Ey Atike. Diğer devecileri 25 akçe ile tuttum. Lakin Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem 50 akçe ücret ile kabul ediyorum der. Atike validemiz çok sevinerek Ebu Talib'e gelir ve keyfiyeti ifşa edince o da sevinir. Kafilenin yola çıkması kararlaştırılınca Ebu Talip ve Atike Hatun Efendimiz'e gelerek ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafile gitmek üzeredir. Sen de gidip hizmette bulun demeleri üzerine fakir kainat Efendimiz de elbiselerini ve papuçlarını giyip devenin yularını mübarek eliyle tutarak ağlaya ağlaya yola revan olur. Bu arada bütün melaike-i kiram ağlaşıp feryat ederek, Ya Rabbi, şol kimse için dünyayı, ahireti, arşı, kürsü ve bütün mahlukatı halk etmiştin. Şimdi ise Hatice'nin kafiresine ücretle hizmet etmesi layık mıdır? Fakat hikmetini yine sen bilirsin. Dedikleri zaman Hak Celle ve Ala Hazretleri, Ey meleklerim, benim hikmetimi kimsenin aklı idrak edemez. Habibimi, öyle etmemde nice nice azim esrarım vardır. Yine ben bilirim ki, eğer Ümmet-i Muhammed'den alim bir kimse, Habibin bir hadis-i şerifini ümmetine haber verip ve bu ahvali hatırlatır, onun çekmiş olduğu minet ve meşakkatleri anlatınca gözünden yaş gelse, izzet ve celalim hakkı için okulumu cehennem azabından halas ve bütün günahlarından temizlerim bulur. Nihayet Hazreti Hatice kafile reisi olan mesireye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den çıkınca gayet güzel bir elbise giydirip kendisine mahsus iyi bir deve göstermesini ve hizmetinde kusur etmeden görevini yerine getirmesini emreder.